İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal, merhaba. Günaydın Ömer Hocam, günaydın Can. Günaydın İzal Bey, merhaba. Merhaba. Merhaba Selahattin. Neler var bugün? Neler var? Bugün ilk defa hiç yapmadığım bir şey yapacağım bu programa başladığımdan beri. Kendi bir karikatürümü anlatmak istiyorum. Hiç Hı. öyle bir şey yapmamıştım. Evet, ee, evet iyi bu, ettin. Bu karikatürü ben bundan tam 12 yıl önce, tam değil yani 12 yıl önce, 19 Ocak 2007 tarihinde çizmiştim. Ee, bir pazartesi günüydü hiç unutmuyorum. Gazeteye, karikatürümü ben pazartesi akşamları yollarım genellikle. O yüzden masanın başında oturmuş ne çileceğini falan düşünüyordum. Televizyon daha çıktı. Hani olur da son anda yeni bir flash haber çıkar sonra çizlerim diye haber kanalını izliyorum. Keşke çıkmasaydı. İşte o an e, maalesef Fırat'ın vurulduğunu duyup o kan gö donduran görüntüleri izlediğimde beynimden vurulmuşa döndüm. Hatırlayacaksınız. Evet, evet. Nasıl unutulur ki? İşte o e, uzun süre bu izlediğimin ger gerçek olmadığına kendime inandırmaya çalıştım. İnanın e, öfke, üzüntüye baskındı ve o öfkeyle bir şeyler karalamaya çalıştım. Beş beşe e, yine o kızgınlık içinde üç dört tane çizim yaptım ki. E, e, Hepsi de böyle kavgacı sert çizimlerdi. Sonra nasıl oldu işte birden elim böyle kaldırımda bir tebeşir izi çizmeye girişti. Hani karikatürlerde sıkça kullanılan bilimde vardır tebeşir izi. Polis e, sonradan olay yerine araştırma yapabilsin diye maktul kaldırılmadan önce tebeşirle kabaca bir görüntü çizilir yere. Onu biz karikatürlerde evet, çok kullanırız. Evet, çok kullanılmış. Evet. Doğru. Daha sonra o iz, işte polisin olayı aydınlatması için bir süre öylece yerde kalır. İşte ben o izi çizmişim. Böyle elim çizmiş, kaldırımın üzerine ama bir farklı, yerde yatan biri insanın değil, e, dev bir güvercinin izi. E, baş kısmında da kurumamış bir kan lekesi. Karikatür bu. E, aradan tam 12 yıl geçti. Cumartesi günü tekrar anıldı. Ee, kalabalık bir e, topluluk andı rentı. ben de 12 yıl önce çizmiş olduğum bu karikatürü tekrar hatırladım çünkü o kaldırımda yatan e, o güvercinizi izi hala öylece duruyor yani olay henüz tam aydınlatılmadı ama yerdeki iz de bir türlü silinmiyor ee, diyorum. Evet kaybettiğimiz ne peki diye soruyor Karim da 12 başlıklı yazısında ee, ''Hakikat ve sahicilik, biz bir insanı değil bunları kaybettik.'' diyor. ''O yüzden daha hakiki ve sahici olduğumuz o ilk günlerde yüz binlerce insan yürüyebilmiştik.'' ''Ve o yüzden halen en çok o güne sığınırım kendi içimde.'' diyor. Evet. Evet. Karikatür her zaman güldürmüyor maalesef. Yani evet. Bir akşam da bir karikatür gördüm. E, sosyal medyada gerçekten gözlerimden yaş geldi ama neyse konumuz değil. Bugün almamışım onu zaten şeye, programa. E, geçtiğimiz hafta Avrupa'da haftanın olayı e, Theresa May'in o Brexit için bitmez tükenmez savaşıydı. Avrupa Birliği ile anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından edince bir sorumlulukla reddedilince Meypes etmedi ve 16 Ocak'ta güven oylaması gerçekleşti. Orada da 306 oya karşı 325 oyla kazandı güven oylamasından geçti. Bunları hatırlatıyorum siz tıkça bunlardan söz ediyorsunuz ama evet, evet. sadece karikatür dinleyen bazı dinleyicilerin olduğunu biliyorum. Onun için yani güncel olayları da şöyle bir hatırlatayım diyorum ki karikatür bununla bağlantılı tabi. Sadece e, e, karikatür dinleyen öyle mi? Çok... <gülüyor> <gülüyor> yani bu da e, tarihe, tarihe geçecektir yani. <gülüyor> evet, evet. Tabii ne diyorsun? Bu e, muhalif muhalefet partilerine de çağrıda bulundu ve artık referandum sonuçlarını hayata geçirme zamanı geldi dedi. Gündem bu olunca da e, dış basında bol bol Tereza e, karikatürleri çıktı. Ben Orlando'nun karikatürçüsü Charles Royers'ın kartun e, portalı için çizdiği karikatürü e, seçtim. Çok klasik yine bir karikatür kütüphanesine başvurmuş Royers. E, hani uçurumdan düşen bir kişinin son anda can abliyle böyle bir dal parçasına tutunması durumu vardır ya. <gülüyor> evet. Çizgi romanlarda da geçer bu. Evet, Gözünüzün önüne geliyor. Değil mi? Evet, yani evet, o, i̇şte Tereza May'de tam o pozisyonda ama e, elleriyle değil sıkı durup çenesiyle, dişleriyle sıkı sıkıya tutulmuş vaziyette. E, evet, çenesiyle. Evet. Dişleri de böyle e, görünüyor zaten. Zor durumda tabii. Dal kalın, kırılacak gibi görünmüyor. Ne var ki dalın o kök saldığı toprak e, hafif hafif çatlamaya başlamış. Yani Toprak pek sağlam görünmüyor. Dal idare edecek ama toprak sağlam görünmüyor. Tereza zaten incecik. E, dal onu tutar. Dişler de sağlam. Fakat e, yukarıdaki toprak maalesef onu boşluğa e, uçuracak gibi görünüyor. Evet, bir de, evet. konuş Konuşursa zaten kendi felaketi olacak gibi geliyor. Konuşamaz. Evet, <gülüyor> evet. Çok güzel canım. Evet, ee, şimdi e, en komik yanı da Uçurumun başındaki tabela. Fakat bu konuşma işe hoşuma gitti ya. Ben bunu dik dikkat etmemiştim buna. Hakikaten konuşursa düşecek ya. <gülüyor> Çünkü konuştukça düşen bir karakter olmaya başladı. İngiliz <gülüyor> evet, evet, evet, evet, evet, süper. Ee, uçurumun başındaki tabela Guinness Dünya Rekorları kuruluşuna ait bir tabela. Onun resmi logosu falan ve bir rekor girişimini duyuruyor. Her... Ee, Dayanıklı mı desek, dinatçı e, mı desek? En inançı politikacı girişi mi? Evet. Bakalım Peresanay dişiyle ne kadar tutunabilecek orada konuşmadan? Ama bu karikatürde bir eksiklik var. Tırnaklı, tırnakları kullanmamış dişin yanı sıra. Tırnaklarını sanki kendi eline batırıyor. Çünkü evet, yumruk evet. yapmış ellerine. Evet, yumruk yapmış. Ben de onu evet. söyleyecektim. <gülüyor> evet. Kendi ellerine batırıyor. Evet. Ne diyelim... E, Allah kolaylık Kolayıklar versin diyelim, diyelim evet. ona, evet. evet ve devam evet. edelim. Devam edelim, bir diğer rekorda devam edelim. Çünkü Amerika'da hükümet bir aydan beri kapalı. Nedeni ise biliyorsunuz duvar krizi. Ee, bu e, daha doğrusu yani bütçenin kabul edilmemesi e, ve e, Trump Meksika sınırındaki duvarın beton olmasına. Ee, karşı çıkıldığı için çelik çıtalı bariyerlerden oluşmasını istemiş. Ve 5,7 milyar dolarlık bir bütçe istemişti. Ee, demokratlar da reddedince edince hükümet kapandı. Şimdi e, Jim Morin'in karikatüründe Trump yok. Amerika'da Jim Morin'in karikatüründe Trump yok. Bir hapishanede hücrelerden birini görüyoruz. Kodis'in kapısı açık. İçeride basit bir yatak ve yorgan var sadece. Başka bir şey yok. Bir de ee, önemli bir ayrıntı tabii hücrenin içinde yatağın üzerindeki duvarda asılı tabelada Donald Trump için rezerve edilmiştir yazısı okunuyor. Aba <gülüyor> başımıza neler gelecek? <gülüyor> Kapıda ise iki gardiyan, biri kadın, diğeri ise siyahi bir erkek gardiyan. Aralarında e, konuşuyorlar. E, gardiyanlardan kadın olanı hücrenin parmaklıklarını göstererek e, işte şunları söylüyor deniz e, gardiyanı. Onun için özel yapıldı. Tamamı yüzde yüz dayanıklı çelik çıtalardan. <gülüyor> yani duvarda kullanacak çıtalardan. Evet. Şu Amerika'da hala böyle karikatüller çizleyebiliyor olması bence Hı. büyük bir şey. Yani. Evet. Evet evet. Tabii çok önemli. Bazı kurumlar hala. Bir hani evet. de gençlik ve kadınların başını çektiği önemli bazı gelişmeler var. Gen gençlik iki taraflı sanki yani e, ben bir video izledim e, Native American, yani bir Amerikan yerlisi e, karşısında gençler kalabalık bir gençlik e, grubu e, alay ediyorlar aşağılıyorlar e, hepsi de e, kasketler giymişler şey e, Amerika yine büyük evet, Amerika'yı kuralım falan gibi yani e, gençlik diyoruz ama İki tarafta. Evet, ama e, çoğunluk bir tarafta diye ummak istiyorum. Peki devam edelim. Evet. Evet. Türkiye'ye geliyoruz. Geçtiğimiz hafta tabii bizde de çok önemli bir mesele vardı. Hayalet seçmenler meselesi. Bu konulardan bence en hoş karikatürlerden biri de Deman Dergisi'nin kapağındaydı. Bu 16 Ocak tarihli derginin kapağındaki karikatürün üst yazısı şöyle. İlden ile seçmen kaydırılıyor. Bir gecede ilçelerin tabelaları değişiyor. Bir daireden binleri bulan seçmen çıkarken olmayan dairelerin bile hayali seçmen yazıldığı ortaya çıktı. Karikatürde de o lemanın kapağında. Gecenin bir vakti evlerine dönen normal vatandaşlardan bir çift görüyoruz. Apartmanların önüne e, yeni dikilmiş. Henüz tabelanın çimentosu kurumamış. Ayetten çimentosu. E, tabelayı okurken görüyoruz şaşkınlıkla. Apartmanın adı bu arada Camışlar Apartmanı. Ben merak ettim, baktım Camış ne demek diye, e, Manda demekmiş. Ne? Yani, i̇lgisiz belki ama Camışlar Apartmanı binanın önündeki mavi renkli tabelada ise e, klasik bildiğimiz e, il e, tabelası bu. Camışlar izi, ili nüfus 2.800.000 milyon sekiz bin yazıyor. E, bu yazıyı okuyan adamcağız ise karısına söyleniyor işte. Aha bizim apartman il olmuş. Evet. <gülüyor> komik ya <Evet. gülüyor> komik hakikaten <gülüyor> evet gündemimizin bir diğer konusu ise yani Türkiye gündeminin bir diğer konusu ise Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Fazıl Sayın konserine gitmesi ve sanatçıyı kutlamasıydı bu konuda da olumlu olumsuz pek çok yorum yapıldı hatta bence biraz fazlaca gereksiz yazıldı çizildi ben e, tiyatro sanatçısı Beritan Erdal Aynan'ın e, sosyal medyada okuduğum bir yazısından çok kısa bir alıntı yapmak istiyorum. Ve onu Latif Demirci'nin e, karikatürüyle bağlayacağım. E, Fazıl Sayın biyolojik duruşunun hepimiz biliyoruz onu aslında ta takip edenler. Doğal olduğunu belirtiyor Beritan Erdal Aynan. Linç kampanyasında kınarken şöyle e, özetliyor. Bazı muhalefet eden de iktidara yedirilecek bir sanatçıdır bazı say dünya sanatçılarının önünde değil bir sanat adımıdır ve ne sağa ne de solun hamasetlerine mezi olmayacak kadar güçlü bir sanatçıdır. Ben katılıyorum buna. E, Latif Demirci'nin karikatürü ise aslında bunu bir ay önce bir ay kadar önce çizmişti. yani yıl başına yakın çok hoşuma gitmişti Saklamışım. E, Hürriyet gazetesinde yayınlanmıştı tam da oturmuş bence gülümse e, Latif Demirci o ünlü Kazablanca. Filmine gönderi yapmış. E, hatırlarsın e, Ömer Hocam. Bu evet. Ingrid Berman Humphrey Bogart başrollerini pa paylaştığı bu 1942 tarihli kült film. O kazadan kanı unutulmuyor sahnesinde Ingrid Berman piyanonun başında oturuyor. Ve e, piyanodaki Sam karakterini e, şarkıcı Dooley Wilson'a bir daha çal Sam diyor. Şarkı ise As Times Go By Evet, play play Against Sam bizde bu adlı da <gülüyor> epey bir süre bir program Bir Daha Çalsam adıyla bir programda yapılmıştı Evet Serahattin dipten çalıyor galiba tutuyor evet, piyanoyu İşte bu e, karikatürde de Sam'ın piyanosuna Fazıl Say oturmuş tepesinde ise bu kez Humphrey Bogart değil e, Sayın Erdoğan oturuyor bir desteğini de piyanoya dayamış. Biraz romantik, biraz düşünceli bir şekilde bir daha çal, say diyor. Evet. Benden bu haftalık bu kadar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi eder. haftalar, iyi yayınlar. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. No No matter what the future brings As time goes by Moonlight and love songs Are never out of date Hearts full of passion Jealousy and hate Woman Man and man must have is made that no one can deny. It's still the same old story of fight for love and glory, a case of do or die. Though. Alzı Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Radyo program destekçisi olun.